hakkında yapacağım. yardımı Hakka yapıyorsun. Allah'a yapıyorsun. Tabii bunu aşina gönüllere söyledik, anaya söyledik. Sevdiğin malından seve seve, sevdiğinden seve seve bu karaya vereceksin emde. O vakit sevdiğine nail olursun. Bir gün Cenab-ı Allah Musa Peygamber dedi ki: "Ya Musa sana hazinemi göstereyim mi?" dedi. "Göster ya Rabbi." dedi. Gösterdi Allah. Kokmuş yemekler, kokmuş etler, eskimiş olan ayakkabılar, yırtık pantolonlar, dikişli bunları gösterdi. Bunlar yarabbim senin hazinen mi? Benim hazinem dedi. Yarabbim nasıl iş bu dedi. Allah dedi ki ben kullarıma yeni ayakkabı veririm. Onlar bana eskisini verirler. Fukaraya veriyorlar yani. Ben onlara taze ekmeği veririm. Onlar benim rızam için kuru ekmek, bayat ekmek verirler. Ben onlara yeni yeni elbiseler veririm. Onlar benim rızam için eski elbiseleri verirler. Onları hazinemde biriktiririm. Yarın kıyamet gününde benim rızam için yaptıkları hayrıları onlara gösteririm. Allah da ki kıyamet gününde bir adama ben hasta oldum. Beni niye yoklamadın? Ben açtım. Beni niye doyurmadın? Ben susuzdum. Bana niye su vermedin der. Der ki Allahü Teala bir hasta vardı. Yoklasaydın beni orada bulacaktın. Bir açı doyursaydın beni doyurmuş gibi olacaktır. Suza su verseydin beni sulamış gibi olacaktı. Öylesi yapacağına hayır Allah'a verilecektir. Hiç tereddüt etme. Seve seve sevdiğinden ver ki sevdiler olasın.